Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün konumuz yok ama konumuz insanlık tarihinde bilincin ve sanatın doğuşu mu diye sorduran bu özellikle de son yeni gelişmelerle mağara resimlerinde daha da yeni bulguların ışığında keskinleştiren bu soruyu bir durum var. Göbekli Tepe gibi yerlerde, Karahan Tepe'de de galiba. Evet. Onlardan biraz konuşalım demiştiniz değil mi? Evet, e, Göbekli Tepe'nin de e, sözü geçti. Geçen hafta birkaç kez işte bir takım yeni heykeller bulunmuş. Acaba sansürm uygulandı filan diye siz de bahsediyordunuz. Şimdi arkeoloji aslında benim uzmanlık alanım değil. Dolayısıyla e, çok hakim olduğum bir literatürden bahsediyor olamayacağım bugün. Ama e, bu konuda bir iki kitap okudum. O kitaplardan e, ortaya çıkan işte bakış açısını en azından yansıtmak ilginç olabilir diye e, düşündüm. Bu kitaplardan ilki yapı kredi yayınlarından Türkçe'ye çevrilmiş Ma Mağaradaki Zihin e, isimli bir kitap. Ben bunun daha sonra İngilizcesini e, buldum, okudum. The Mind Inside the Cave. 2002 senesinde yayımlanmış ve Güney Afrika'lı bir arkeoloji profesörü yazmış. Bir de alt başlığı var, 'Bilinç ve Sanatın Doğuşu' diye yazarı David Lewis Williams. Şimdi benim tahminim, David Lewis Williams'ın söylediği her şey burada tartışmasız kabul edilen şeyler değildi. Tahmin ediyorum ki arkeoloji dünyasında bu konular tartışmalı statüye sahiptir. Fakat ee, David Lewis Williams'ın belli bir bakış açısı var ve e, psikolojiyle karıştırarak arkeolojiyi bir okuma yapıyor. Benim de bu ilgimi çekti. Aslında bunu biraz aktarmak istiyorum. Psikolojiyle karıştırarak derken ne kastediyorum? Şu, e, şöyle sorular soruyor David Lewis Williams. Diyor ki, yani mesela e, Avrupa'nın güney bölgelerinde, Fransa'da, İspanya'da işte bir sürü mağaraların içinde mağara resimleri bulundu. Bunların bir kısmı e, paleolitik döneme e, gidiyor. Yani çok eski işte 30 bin yıl öncesinde birileri gelmiş bir takım orada bizon resimleri çizmiş, at resimleri yapmış mağaranın içine. Niye yapmış acaba bunu? E, biz diyor bir zaman makinesine binip gidebilsek ve bu mağaranın içine girsek orada işte mağaranın içinde e, bir resmin etrafında toplanmış İnsanların yanına gidebilsek ve bir şekilde dille iletişim kurabilsek, onlara sorsak, siz bunları niye yaptınız, aklınızdan ne geçiyor, nelere niyetleniyorsunuz diye, acaba ne cevap alırdık diye bir soru soruyor David Loss'u yolumuz ve bu tür soruları cevaplamaya çalışıyor. Bu tabii benim özellikle ilgimi çeken bir şey. Yani arkeolojinin içine psikolojinin karışması aslında biraz böyle bir şey. Ve... 30 bin yıl öncesi insanının psikolojisi nasıl olabilir sorusunu yanıtlamaya çalıştığı için David Lewis Williams belli bir bakış açısıyla yaklaşıyor bütün arkeolojik bulgulara. Daha sonra 2002'de bu paleolitik dönemi anlattığı kitabından sonra 2018'de yazdığı bir kitap daha var. David Pierce diye birisiyle birlikte yazmışlar. İki kişi bu sefer. Onun da başlığı Inside the Neolithic Mind yani Neolitik zihnin içinde alt başlığı da bilinç, kozmos ve işte tanrıların e, alanı e, diyelim. Consciousness, cosmos and the realm of the gods e, diyor. E, burada da benzer soruları Neolitik dönem için soruyor. Şimdi e, birazdan söyleyeceğim Paleolitik dönemle Neolitik dönemin farkı nedir? İşte Göbekli Tepe burada niye ödem kazanıyor, nasıl oluyor falan diye ama genel olarak David Lewis Williams'ın yaklaşımı insanların psikolojilerinden de yola çıkıp toplumsal düzenin ne şekilde kurulmuş olabileceğine dair bir akıl yürütme yapmak. Aynı zamanda Marksist bir bakış açısı var David Lewis Williams'ın. Dolayısıyla mesela sınıfsal çatışma nerede ve nasıl ortaya çıkmış olabilecek tarihte ilk defa gibi soruları da merak ediyor. Dolayısıyla bu kitaplarda bu tür soruları da cevap aramaya çalışıyor. Yani avcı toplayıcı toplumdan işte yerleşik tarım toplumuna geçtiği zaman insanlar bir noktada bir hiyerarşi herhalde söz konusu oldu. Bu hiyerarşi sayesinde işte eşit derecede çalışanlar, eşit derecede kazanç elde edemez oldular. Bazen işte az çalışanlar çok kazanır, çok çalışanlar az kazanır hale geldi. Buradan sınıfsal çatışmalar çıkmış olmalı falan diye bunları da hep söz konusu etmeye çalışıyor. Her neyse yani benim ilginç bulduğum bir yaklaşım. Dolayısıyla bundan biraz bahsedeyim dedim. Bu konunun tabii gerçek uzmanları var. Örneğin ee, evrimci biyolog ve antropolog profesör Ömer Gökçümen birkaç kez e, konuk olmuştu bizim programlarımıza da. Bu konuları e, işte gerçekten iyi bilen bir kişi. Belki onunla daha ileride, daha detaylı bir takım programlar da yaparız. Ama ben e, David Lewis Williams'ın kitaplarından bir tanesi Türkçe'ye de çevrilmiş olduğu için e, bundan bahsedeyim dedim. Çünkü ilgilenen insanlar e, için aslında bir Türkçe kaynak olması. Ee, önemli diye düşünüyorum bir yandan. Ee, şimdi paleolitik dönemle neolitik dönemin farkı nedir? Önce oradan başlayayım. Yani bunu e, tabii bilenler için tekrar olacak hiç e, çok da bariz e, olabilir ama e, benim gibi bu konuya sonradan e, ilgi duymuş, e, dışarıdan gelmiş yabancı insanlar için en azından söyleyeyim. Evet. Paleo kelimesi de, litik kelimesi de eski Yunanca'dan geliyor. Ve paleolitik aslında eski taş devri demek. E, litik, taş ya da litos işte neyse eski Yunanca'da. Neolitik ise yeni taş devri. Yani eski taş devri ile yeni taş devri. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Bunun e, Türkçe çevrilmesi de işte ortaokul, Tarih kitaplarından ya da coğrafya derslerinden belki insanlar hatırlayacaklardır. Bir tanesine yontma taş devri deniyor, paleolitik çağ. Ee, diğerine de cilalı taş devri deniyor, neolitik çağ. Niye? Çünkü işte taşları yontmayı öğreniyor insanların ataları. İlkin daha sonra bir noktada işte taşları cilalayarak daha ince bir kullanıma sokmayı da beceriyorlar. İşte bunun arkasından tabi e, metallerin kullanılması filan e, geliyor ve insanlık giderek gelişiyor. Paleolitik dönem aslında paleolitik dönemin e, üst paleolitik dönem ve alt paleolitik dönem diye ayrılan e, kısımları var. Hatta bir de mezolitik dönem diye işte paleolitik dönemle neolitik dönem arasındaki bir dönemden de söz ediliyor. Ee, çok uzun sürelerden bahsediyoruz. Yani paleolitik dönem ya da işte taş devri insanların taşları kullanarak araç halinde taşları kullanabilmeyi öğrenmeleri 2,5-3 e, milyon yıl önceye gidiyor. Şimdi burada da tabii şunu söyleyeyim yani 2,5-3 milyon yıl önce diyorum arada yarım milyon yıllık fark var. Bu müthiş bir e, zaman dilimi. Yani işte biz topu topu 80 yıl ortalama yaşıyoruz, şurada 100 yıl öncesinde olmuş şeyleri tarihte, tarihin işte karanlıklarında olmuş bir şeyler gibi görüyoruz. filan. Dolayısıyla yarım milyon yıldan bahsederken aslında biraz böyle belki dilimizi ısırmamız ve ona göre saygılı bir şekilde yaklaşmamız lazım. Bunu unutmamak lazım. Her neyse paleolitik dönem işte böyle iki buçuk üç milyon yıl önceden başlayarak yaklaşık on bin yıl öncesine kadar geliyor. Bu paleolitik dönemin son kısımları yani tarihte bize en yakın kısımları da işte bu üst paleolitik dönem ya da ben ona yakın uzak demeyi tercih ediyorum. Yakın paleolitik dönem denk geliyor. Ee, yaklaşık 10 bin sene kadar önce insanlar e, genel görüşe göre avcı toplayıcı e, yaşamdan tarımsal e, yaşama geçiyorlar ve e, işte bir yerleşik hayata geçmiş oluyorlar. E, burada da aslında David Lewis Williams'ın kısmen de bu Marxist perspektifinden e, kaynaklanan bir takım ilginç gözlemleri var. Mesela diyor ki ee, insanlar genel olarak avcı toplayıcı dönemde yani eski çağlarda e, çok daha az çalışıyorlardı bize göre. E, dolayısıyla tembellik yapacak ya da işte her neyse keyif çatacak e, çok daha fazla zamanları oluyordu. Şimdi bu e, peki böyleyse o zaman niye e, tarımsal topluma geçildi diye düşünülebilir. E, avcı toplayıcı e, hayatta... E, şöyle bir şey oluyor, işte siz her güne yeniden, sıfırdan neredeyse başlıyorsunuz, e, göçebe insanların içindesiniz, e, o gün karnınızı doyurmak için işte ya bir şeyler avlamanız ya bir şeyler toplamanız lazım. E, fakat böyle şeylerin bol olduğu, gani bulunduğu bir dünyada belki bu çok da zor değil, David Louis de bunu söylüyor, yani işte ne bileyim, sabah kalktınız bir saat içinde avlamak istediğiniz avı avladınız, e, meyve ağaçlarında meyveler var, 3-5 meyve topladınız, kaynınızı doyurdunuz. Başka daha fazla üstüne bir şey yapmanız, çalışmanız gerekmiyor. Oysa tarım toplumuna geçtiğiniz zaman işte tohumları ektiniz, onlara bakacaksınız, sürekli özen göstermeniz lazım. E, tabii işleriniz orada da bitmiyor. Diyelim buğday ektiniz, sonra onun hasadını yaptınız, topladınız buğdayları. İşte çuvallara doldurdunuz, onda bir ambara e, kapadınız. E, ama bir bakıyorsunuz fareler gelmiş ve yemişler buğdaylarınızı. E, dolayısıyla bütün çabalarınız boşa gitmiş. Peki buna nasıl engel olacaksınız? İşte o zaman da insanlar, mesela kedilerin e, yabani kedilerin e, ya da kedi türlerinin bir şekilde ehlileştirilerek, hatta evcilleştirilerek. İnsanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeleri bir kısmında ambarları işte fareler gibi mesela e, zararlı hayvanlardan insanların topladıkları tahılları işte yiyecek olan hayvanlardan e, arındırmasını sağladı falan düşünülüyor. Dolayısıyla burada iç içe geçmiş bir tarih var. Yani hem insan hayvan ilişkileri açısından hem psikoloji açısından hem işte belki... Siyasi yapı açısından filan. Bu açıdan da arkeolojiyi son derece zengin bir alan olarak görmek mümkün. David Lewis Williams'ın kitapları en azından bunu gösteriyor insana. Ben de bu bakımdan ilginç buldum. Şu soruyu soruyor. Bir de en son onu da söyleyeyim. Ana sorusu David Lewis Williams'ın bu kitaplar da şu. Evet. Diyor ki, bu peki yani bir takım işte mağaralar buluyoruz, ee, bu mağaralarda e, görürüz ki mağaraların içinde böyle bir takım insanlar, bir takım resimler yapmışlar. Bu belki dünyadaki ilk sanat eserleri olarak düşünülebilir. Ee, bundan 30 bin yıl önce işte bir bizon e, resmi, koşan atlar görüyoruz mağara duvarlarında filan. Peki bunu niye yapmışlar bu insanlar diyor? Yani bunun bir işlevi var mı? neden olarak ne bulabiliriz? Yani ne bileyim işte, mağaranın içinde otururken adamın bir eline bir kömür parçası geçti ve bunu mağaranın duvarlarına sürtünce orada bir imge çizebildiğini fark etti. İşte bir at resmi çizdi, bir bizon resmi çizdi. Bundan mı ibaret yoksa bunun daha derin bir anlamı var mı diye soruyor ve daha derin bir anlamı olduğunu söylüyor. E, psikolojiye ve nörobilime de buradan bağlıyor. Aslında onu da ne şekilde bağladığını söyleyeyim, ondan sonra e, isterseniz tartışalım. E, diyor ki, yani kültürel olarak bundan 30 bin yıl önce yaşamışsız insanlar çok farklı bir hayat sürüyorlardı. Bir kere avcı-toplayıcı toplumdalardı, e, yerleşik bir hayatları yoktu, ee, belki bizimki gibi bir dilleri yoktu. Yani bugün bir zaman makinesine binip yanlarına gitsek işte Türkçe ya da İngilizce ya da Çince neyse onlarla anlaşamayız. Ee, fakat tamamıyla aynı olan bir şey vardı diyor. 30 bin yıldır değişmeyen bir şey e, insanların bedensel yapısı. Yani işte homo sapiens e, evrimleşti, pek çok mutasyon geçirdi falan, falan ama son 30 bin yılda Kayda değer bir mutasyon geçirmedi. Dolayısıyla biz nasıl bir sinir sistemine sahipsek, 30 bin yıl önceki insanlar da aynı sinir sistemine sahipti. Bu ne demek? Yani yine bir zaman makinesine bindiniz, 30 bin yıl öncesinden yeni doğmuş bir bebeği alıp işte bugüne getirdiniz diyelim. Bu bebeği siz bir 21. yüzyıl bebeği gibi yetiştirirseniz bir 21. yüzyıl yetişkini haline gelebilir bu bebek. Kimse farkında bile olmaz bu bebeğin e, 30 bin yıl öncesinden alınmış olduğuna ya da tam tersi bugün doğmuş bir bebeği dünyada doğmuş bir bebeği zaman kapsülüne koyup 30 bin yıl öncesine gidip bu Paleolitik çağ insanların eline teslim etsiniz ve orada büyüse bambaşka bir insan olarak büyüyecek bu kişi. Fakat e, yani kültürel olarak ortada büyük bir fark var. Ama e, nöro, nörobilimsel Yapı olarak, nörel yapı olarak aslında çok bir fark yok. Öyleyse diyor, David Lusson'un akıl de bulunuyor, bizim beynimizin yaptığı şeyler, fizyolojik faaliyetler o günde geçerliydi. Yani 30 bin yıl öncesinin insanı da aynı beyin faaliyetlerini gösteriyordu. Mesela uyuduğu zaman işte rüya görüyordu belli aralıklarla. Nasıl biz rüya görüyorsak. E, paleolitik, e, yakın paleolitik dönem insanları da rüya görüyordu. E, ya da halüsinasyonlar görüyordu ya da belki sesler duyuyordu ve onların kafaların içinde neler olduğunu biz iyi kötü bugün kendi deneyimize bakarak anlayabiliriz. E, kendi kültürümüze bakarak onların kültürünün ne olduğunu anlayamasak da onların kültürüyle ilgili soruları tam kendi deneyimimiz gibi olan onların deneyimlerini e, göz önüne alarak cevaplandırabiliriz diyor. Ve e, ana de şu bu e, mağaralarda bulunan resimler aslında e, böyle kutsal dini bir takım anlamlar ifade ediyorlar ve bunlar aslında bu insanların rüyalarında gördükleri bir takım imajların yansıtılmasından ibaret. Yani kazara çizilmiş bir şeyler değil. Hatta diyor ki David Lewis Williams, burada bazı çalışanlara göre, araştırmacılara göre daha derin dilvari bir yapı bile olabilir. Yani işte kazara bir adamın birisi bir bizon çizmiş, yanına bir at çizmiş falan değil. Nasıl siz bir dil bilimci olarak yabancı bir ülkede hiç tanımadığınız insanların arasında bilmediğiniz bir dili deşifre etmeye çalışıyorsanız yapacağınız ilk şey o dildeki hangi kelimeler Özneye işaret eder, hangi kelimeler işte fiile işaret eder, bunları anlamak ve bunların sırasını e, görmeye çalışmaksa ki işte bunun da farklı olduğunu biliyoruz yani e, özne önce geliyor, fiil sonra geliyor, e, İngilizce'de mesela Türkçe'de tersi oluyor filan falan. falan. E, benzer bir şekilde bir gramer olabilir diyor bu ikonik bir gramer söz konusu olabilir bu mağara resimlerinde diyor. Yani atlar belli bir şey isim geliyordur, biz onlar başka bir şey isim geliyordur. Ee, üstelik yakından baktığınızda bu resimlere işte mesela e, bu hayvanların ayaklarının yere basmadığını, sanki böyle bulutlar üstünde olduklarını falan görüyoruz diye bir iddiası var. Buradan da ee, hani koşmakta olan atları seyredip bunu resmetmiş e, olduğunu söyleyemeyiz e, o zamanın, ressamının. Bunu işte kendi zihninde canlandığı bir imgenin oraya yansıması olduğunu söyleyebiliriz falan diye bir iddiası var. Son bir şey daha söyleyeyim. 2010 senesinde e, çıkan bir belgesel var. E, Alman e, belgeselci ve sinemacı Werner Herzog'un. Cave of Forgotten Dreams diye unutulmuş rüyalar mağarası Fransa'nın güneyinde bulunan bir mağaranın içindeki işte resimleri inceliyor ve kendisine verilen özel bir izinle gidip orada çekimler yapmış filan. Şimdi böyle aşırı ciddi bir ses tonuyla konuşan birisi Werner Herzog. Bana biraz da komik geliyor doğrusu adamın o halleri ama onu bir kenara koymayı becerirseniz görsel açıdan da bence iyi bir film ve yani bu mağaralarda insanların rastladığı resimlerin aslında ne kadar önemli olduğunu da iyi bir şekilde görsel bir şekilde anlatabiliyor. Genel olarak bütün bunlar ilgimi çektiği için işte böyle bunlara... Ben de birkaç ilavede bulunayım. Ben bu konuyla epey ilgilenenlerden biriyim. Asbelkader de ta bundan 30-35 yıl kadar önce önde gelen bir Britanyalı bu konularda üzerinde çok çalışan bir arkeologla da derin tartışmalarımız olmuştu. O... Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte bunların ardında muhakkak bu resimlerin ardında bir dini simgel amaç olduğunu söylüyordu. Ben de katiyen öyle değil, değil. Evet. tamamen sanat yapmak üzere ve bizim şimdi küçümsediğimiz bu insanların aslında çok ileri bir anlayışı temsil ettiklerini savunuyordum. Daha sonra işte bu sizin de sözünü ettiğiniz kitapları da Baktım bir de Gregory Curtis'in Marmar Mara ressamları diye bir kitabı var. Ama bundan bunlar çıkmadan önce dahi sonradan açık kitaba da aldığımız e, yeni e, bin yıl gazetesinde iki gün 18 ve 19 Ekim 2000'de çıkmış artarda art iki yazıda da Şeyi söylemiştim yani 15 bin yıl kadar önce başlayıp Avrupa'nın büyük bölümü buzul çağının pençesinde tir tir titri dururken o çağda bugün Fransa'nın nispeten ılıman iklim küsağı içinde kalmış işte Dordogne Vadisi'nde, Lasko Yöresi'nde yakın akrabalarımız Kromanyon ataları yaşıyordu ve bu atalarımız yaşadıkları mağaraların duvarlarına yeryüzünün bugüne kadar bulunabilmiş en eski ve muhtemelen en güzel formlarını, bunda ısrarcıyım ben. Daha iyisinin yapılabilmiş olduğu kanaatinde de değilim. Kimisi 30 küsur bin yıla kadar da gidiyor Altamira mağaralarındakiler. Yani ilk resimler en iyi resimlerde de denebilir. Mesela orada bugün boğalar odası diye adlandırılan yerde harikulade boğa, bizon, antilop ve at resimlerinin arasında duvarın ortasında yatay bir hat üzerinde 13 nokta duruyor. Bilim insanları 60 yıldır seyrettikten ya da inceledikten sonra 2000 yılı ortalarında birden bunların bir ay takvimi olduğunu keşfediyorlar. Bir aylık çıkmış olarak ayın gökte göründüğü her gün için bir nokta ayın aylık hareketlerinin yarısının temsili resmi. Ayrıca yeni ay zamanı, ay gökte görünmez olduğu zaman, görünmez ayı temsil etmek üzere bir de boş kare olmuş oraya. Yani bizim kat be kat tırnak içinde gerimizdeki bu gene tırnak ilkellerin soyutlama yeteneği böyle işte. Ve bu kadar da kalmıyorlar, daha da ileri gidiyorlar. Bir siyah yeleli ve benekli doğru bir at resminin hemen altında yeni bir dizi nokta. Bu kez sayıları 27. Neden 27? Çünkü ayın gökteki seyri 27 gün sürüyordu. Onda ana çizgiden bir eri çizerek ayrılan noktalar dizisi ise ayın gökyüzünde görünmez olduğu günleri simgeliyor. Las kolu atalarımızın astronomi haritaları. Şimdi yani sanatıyla bilimiyle modern insanın hiçbir zaman tam kavrayamayacağı düzeyde karmaşık ve modern bir kültüre sahip bir toplumu on binlerce yıl önce kurmuş ve güzelce yürütmüş bu insanla. Peki bütün bu planetaryumları tırnak içinde ya da kainat haritalarını neden çıkarmışlar? Bunun cevabında yıllardır bu mağaralarda çalışan bir araştırmacı veriyor. Mikael Rappenglük diye. Bu insanlar için doğanın ritmi önemliydi. Onlar doğanın bütün ritimlerinin farkındaydılar. Var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri buna bağlıydı çünkü doğanın ve onun ritimlerinin bir parçasıydılar. Yani büyü filan değil aslında doğaya uyum yapıp yaşamlarını düzgün bir şekilde sürdürebilmek için. Yani meselenin özü de tam bu noktada yatıyor demişim. Yani ilkel atalarımız doğanın ve onun ritimlerinin farkındaydı. Biz de Gülhane parkındayız diye bir espri yapmışım laf çakmışım. Gelişmiş, modern olmuşuz. Doğaya ve onun ritimlerine hakim olmayı ve hatta o ritmleri değiştirmeyi başaracak kadar ilerlemişiz. Burada da küresel iklim değişikliğine bir atıp var tabii. Ve yani bu insanlar için doğanın ritmi tüm ritimlerinin farkındalar. Var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri buna bağlı ve ritmin bir parçasıydılar. Ama hala kesinlikle bunları ilkel, geri ve şey sayıyoruz yani gerek Lascaux'a gerek Altamira'da gerek Şobe'de gerek Dordogne mağaralarında falan. Ee, yani işin garip tarafı her yeni bulgu modern insanın artık neredeyse küstahlığa varan bir kendini beğenmişlik içinde bu yargıyı yerle bir etmek için birebir olmasına rağmen modern insanın kendisine bakışını azıcık değiştirmeyi bile aklının köşesinden geçirmiyor o tarihte. Aa, ne kadar şaşırtıcı bu ilkel insanların uzayla gökteki yıldızlarla ilişki kurabileceği aklımıza bile gelmezdi diyorlar her seferinde bu kadar ileri gitmiş olabileceklerini tahmin etmezdik yanılmışız diyorlar evet. yani sonuçta işte bugünün Fransa'sında, İspanya'sında İrlanda'sında, İskoçya'sında sanat bilim ve kültür alanındaki baş yapıtlarını yılmadan ortaya koyan bu inatçı insanlar birkaç 100 kilometre ötede olmalarına rağmen asla temas kuramadıkları öteki insanlarla aynı dalga boyunda tırnak içinde duyuyor, düşünüyor, araştırıyor, yaratıyorlar. Dahası yalnız Avrupa'da değil başka uzak kıtadakiler mesela Güney Afrika'dakiler de öyle. Ve şöyle bitirmişim yazıyı. Aslında sorunun cevabı belki de tarih öncesinin bu mucizevi mağara resimlerini araştıranlardan Doktor Dr. Rappenglük'ün Rappen sözlerinde. Şöyle diyor Rappenglük, bu mağaralarda olan bitenlerin sırrı resimleri boyayan insanları anlamakta yatıyor diyor. Ben de şöyle bitirmiştim, Münihli araştırmacımıza nacizane ya da acizane yanıtımız şu, boşuna üzülmeyin doktor, onları anlamak istemiyoruz ki biz diye bitirmişiz. Ve evet. hala da bu kanayı bu yazdığımı 20 bir yıl sonra sürdürüyorum ve yani yeni bazı araştırma kitaplarında da galiba beni akla çıkarıyorlar. Evet ben de bir şey ekleyeyim. Bu David Lewis Williams mağaradaki zihin kitabında Pablo Picasso'dan bir alıntı yapıyor. Ve onun dediğine göre Pablo Picasso işte bu mağaralardaki at resimlerini gördüğü zaman bugüne kadar bir atı bu insanlar gibi güzel çizebilen kimse olmadı gibi bir şey söylemiş. Tamamen aynı evet. fikirdeyim ben de. Evet çok etkilenmiş. <gülüyor> söyle. Ben şimdiye kadar arkeolojiyi hep sanat tarihi ve mimari tarihle filan e, ilgili olarak düşündüğümden e, çok da bu konulara böyle kendi e, alanımdan girmemiştim ama psikolojiyle de aslında bu şekilde nasıl e, yakın bir bağ kurulabileceğini e, görünce fikrim evet. değişti. A A de, astrofizik de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle evet. Ee, son olarak da Göbekli Tepe hakkında bir şey söyleyeyim yani bu tür kitaplarda şimdi Göbekli Tepe malum e, Şanlıurfa'nın hemen yakınlarında bulunmuş bir yerleşke işte yaklaşık 11 sene öncesine gidiyor tarihin sıfır noktası filan diye geçiyor. Tabii tarihten kasıt yani yerleşik hayata geçişten sonraki insanların ilk yerleşkelerinden bir tanesi ee, çok büyük öneme sahip ve e, yani Göbekli Tepe üstüne yazmayan e, insanlar bile kitaplarında Göbekli Tepe'den e, çok merkezi, çok önemli bir yer olarak bahsediyorlar. E, gidip görmekte e, büyük fayda var. Ben de çok etkileyici buluyorum. Göbekli Tepe'yi e, gidip görmüştüm. E, dolayısıyla bununla bitireyim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu konu aslında derinlikle incelenmeyi Araştırmayı hak eden bir konu bence de İyi oldu evet, bunu tekrar bence de belki bu konuda uzman diyeleğini bulup biraz daha devam ederiz. Daha sonra. Ederiz inşallah. Peki, Peki. çok teşekkürler ee, iyi haftalar. Çok teşekkürler görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın.